büyük alimler silsile-i aliye dipnot 1 1 bu şiirin bir sureti saadet ebediye kitabının 969. sayfasında mevcuttur 2 her isim hakkında geniş bilgi saadet ebediye safhe 1059'da başlayan yazıda mevcuttur nebi Sıdık ve Selman kasım Cafer Bistami, irrfan kaynağı oldu Ebul Hasan harkani Ebu Ali Farmedi geldi sonra bu meydana çok veli yetiştirdi hem Yusufi hemedani abdül halık konç Marifetler semasında dünyayı aydınlattı hem arifi ve geri Maveraün nehrili Turisinâ gibi oldu nurlandıranlardan biri Mahmud-i Fagnevi. Ali Rami azizan ve pir-i çok keramet gösterdi Muhammed Baba Semmasi Seyyid Emir Gilal de ilm deryasında sadef andan meydana geldi Behauddin Buhari Alaeddin Attar zamanının kutbu idi Yakub-ı Cerhidi oldu zahir Envar-ı Rahmani Ubeydullah-i Ahrar ve Kadi Muhammed Zahit, Derviş Muhammed geldi ve Hâcegi ile Baki, bütün bunlardan gelen nurlara kendide katıp binlerce kalp temizledi. İmamı Ahmet Rabbani, Urvetül Vüska Masum ve Seyfettin'le seyyid Nur ve Mazher'le Abdullah, sonra Halid-i Feyz verdiler bunlar da, sonra bu Nuru Abdullah, Anadolu'ya yaydı, hem de tâhâ Hakkari Hem seyyid Salih de kardeşin yerini tutup, fenâfillâha kavuştu, Sıbga Bu üç velinin sohbetlerinde yükselip, mürşidi kamil oldu, Seyit Fehime Arvasi. Bu otuz dört velinin kalpleri bir ayna gibi Yaydılar hep cihana en var Resûlillahi. Bütün bu nurlar en son toplandı bir hazinede. İsmi bu hazinenin Abdülhakim-i Arvasi. Gelince kalplere müceddidi elfin feyzi, yetişti her yerde birer hakiki veli. Bu hali görünce mason ile yahudi Müslümanlara saldırdı, canavar gibi. Bu hücumları, İslam'ı yok etmek içindi. Bunu haber veriyor, Maide Suresi. Hem bu sure, İslam'a müşrikler saldıracak diyor. Masonların, müşrik olduklarını haber veriyor. Meşhur yalanlarıyla aldatıp, cahilleri, ehli sünnetten ayırdılar binlerce müslümanı hücumlardan korunur ayetel kürsi okuyan hıfsı ilahide olur istiğfar duası okuyan dipnot 1 istiğfar duası estağfirullah'tır manası Beni affet Allah'ımdır. Urvetül Vüska, Masum-u Müceddidi, Her namazdan sonra, Yetmiş kere okurdu, Ve yüz kırk bin talebesine, Okumasını emrederdi. Resulullah buyurdu ki, Ahirette azap görmez, Dünya işlerinde bana tabi olan, Saadete kavuşamaz, Önderi şeytan olan, Dostlar ahbaplar kaldı mı, Ne oldu anan baban? Bir hocamız, Mason olmuş, Dine çattı hiç durmadan, İngiliz diploması var, Lakin kafası bomboş nadan, Güler yüzle, tatlı dille, Bol numara vermekle arkadaşlarımı aldattı, yalan sözlerle hemen imanım var diyor, her bozuk inanan, ehli sünnettedir iyi bil hakiki iman. Çok şükür İslam alimi gördüm, sözleri ilm ve irfan dedi ki. Aldatılamaz fen dersleri okuyan, dinimi ondan öğrendim. Ruhu olsun şadüman. Avrupa, hem Amerika, kısacası bütün cihan dinleri bozuk ise de diyorlar vardır niran. Kafirler yanacak, kurtulur ancak. İyi insan! iyi insan olmak için, Muhammed aleyhisselama inan! Cehenneme girmeyecek, bu son peygambere uyan! Tarihi dikkat ile oku, ey körpecik nevcivan! Mala makama aldananın sonu olmuş, ah figan! Aman yarabbi el aman garib oldu ahir zaman İslamiyet unutuldu moda oldu haram yalan Paris'te profesör olunca Resulullah çatan Hamidullah kurtulamaz ebedi azaptan faydeli bilgiler kitabı sözlerini yazıyor. Çok alçak olduğunu anlar bunları okuyan. Seyit Kut denilen ahmak da kendini müctehit sanıyor. Mahvolur doğru sanarak sözlerine aldanan. Ömür geçer, her şey biter. Kafirlerin gideceği mekan. Karanlık bir çukurdur. Arkadaş olur yılan çiyan. Hak teâlâ bu vatanı pek kıymetlendirdi. Toprağının çok yerine mü'minler secde etti. Bu topraklardan gelen ecdadımızın seslerini duyan, Anlar ki cennete kavuşur, Muhammed Aleyhisselam'a uyan Ya Rabbi bu vatanı koruyan kumandanlara yardım et. Bu millete hizmet etmeyi her birine nasip et. Müminlere hizmet çok büyük nimettir. Bu nimete kavuşanın gideceği yer cennettir. Müslümanın kabri Cennet bahçesi olur. Bu nimete kavuşamaz, Mü'minin kalbini kıran. Van'dan gelen bir veli, İstanbul'da senelerce, Bunları hep söyledi, Yerleşti hakiki iman. Ankara'nın toprağı, 1362'de, Cem-i yaparak, şad oldu hacı bayram dua edeceğin zaman silsileyi oku hemen salihleri söyleyince yağar rahmeti rahman selam olsun dua olsun bu yazardan daima silsile-i aliye'nin ervahına ya sübuhan Sonra bir Fatiha ile istiğfar duası okuyup sevabını Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ruhuna ve enbiya'nın ve evliya'nın ve silsile-i aliye'nin ve aba ve ecdadının ervahına hediye ve nurlu kalplerine iltica etmelidir. İstifhar duası Estagfirullah el azim elazi la ilaha illa huvel hayyul kayyum ve etûbu ileyhdir 1960 Erzincan